Fakine astaqla hadis kitabı ve khair al-hadi hadi Muhammed, sallallahu aleyhi ve sallam, ve şer al-umur muhdefatı ve kulla muhdefat beda ve ve Değerli kardeşler, Ramazandan önce devam ede geldiğimiz ve Ramazan'da ara verdiğimiz Çarşamba derslerimize, sohbetlerimize, Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere çarşamba günleri çarşamba gecelerini namaz ile ilgili ahkama hükümlere ayırmıştık, tahsis etmiştik. Bu konuyla alakalı e, hükümler, ahkam ilgili hükümler bitene kadar bu şekilde e, devam edecek. Bugün konuya girmeden önce kısaca hatırlatmam gereken bir husus olacak. O da Biliyorsunuz şu anda Şevval ayı içindeyiz. Şevval ayının bugün 23'ü bitmiş oldu herhalde. Yarın 24'ü. Perşembe 24'ü olacak. Yani bu ayın, bu mübarek ayın bitimine yaklaşık olarak 5-6 gün bir şey kaldı. 5 günde kalmış olabilir. 6 günde kalmış olabilir. Aleyhisselatü vesselam kim Ramazan ayını tutar, ardından da altı gün şevvali tutarsa, o yılı oruçlu tutmuş gibi olmuştur, diyor Aleyhisselatü Yani büyük bir allah Teala'dan kullarına verilmiş ikram. Büyük bir lütuf. Ancak öyle görünüyor ki, bu lütfa ve Allahu Teala'nın bu vermiş olduğu büyük mükafatı ancak Allahu Teala'nın muvaffak kıldığı kullar sahip olabiliyor. Onun dışında baktığımız zaman birçok insanın farklı bahanelerle farklı nedenlerle bu ayın orucunu 30 gün ayın içinden 6 gün orucunu kaçırdığını yahut Allahu Teala'nın onlara kaçırdığını görüyoruz. Sonuçta sana o sebepleri, o bahaneleri halk eden Allah-u Teala'dır. Senin bu konudaki saiyini, azmini, çabanı göremediği için yahut senin günahlarının ona engel olduğu için öyle meşgaleler, öyle engellemeler önüne çıkartıyor ki, öyle tembellikler, bugün değil daha çok var yarın tutarız, öbür sükrünü tutarız dedirte, dedirte, dedirte, bir de bakıyorsun ki böyle mübarek bir ayın sonu gelmiş. Ve sen bu faziletli ayı ne yapmışsın? Kaçırmışsın. Şehevi, şehevi duygular, dünyevi duygular seni almış, tokatlamış, götürmüş, etmiş. Bir de bakmışsın ki 10 dakika değil, 20 dakika değil, bir saat değil, bir gün değil, bir hafta değil, bir ay, öylece gaflet içinde geçmiş. Şöyle başımızı iki elimizin arasına alıp bir düşünmemiz lazım, bir tefekkür etmemiz lazım. Neden allah Teala falanca kulunu bu ibadete muvaffak kılarken, falanca kulunu bu ibadeti yapmaya müessar kılarken ben mahrum oluyorum. Sebeplerini aramak lazım. Şeytanın hilelerinden Nefislerimizin kötü amellerinden Allah'a sığınmak lazım. Yarın Perşembe günü yetişmeye çalışan arkadaşlar yarından itibaren bu mübarek ayın faziletine yetişmeye çalışsın. Yetişemeyen, yetiştiremeyen arkadaşlar da kalkıp geceliğin gözyaşı döksün, çocuk gibi ağlasın. Bu ibadetten neden mahrum olduğunun altında yatan sebepleri... Araştırsın. Seleften öyle rivayetler var. Böyle büyük bir ibadet kaçırdıkları zaman ağladıklarına dair, gözyaşı döktüklerine dair bu ibadetten mahrum olunmalarının neden mahrum olduklarının sebeplerini aramaya dair ve kendilerine çekip düzen vermeye dair. Dünya, hayatı bir meta Geçici bir hayat. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsanın ancak kendi yaptıkları ona fayda verir. Onunla beraberdir. Ayeti bir uyarıcı ayet. Ne çalışıyorsan, neyi ekiyorsan onu ne yapacaksın? Biçeceksin. Bu işin şakası yok. Dünya hayatı böyle şaka gibi geliyor. Oyun gibi geliyor. Ki öyle لَعِبْ وَلَهُ Eğlence, oyun. Buna aldanmamak lazım. Bu oyuna dalmamak lazım. İşin ciddiyetine varıp bir an önce kendimize çekir düzen vermemiz lazım. Evet arkadaşlar bugün namazın sıfatı sıfatlarında, namazın içinde özellikle vuku bulan, namaz kılanlar tarafından, musalli olan kimseler tarafından yapılan hatalara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 Şu ifade ilginç. Diyor ki İmam Suyuti, Kânû lâ yântîkûne şeyin min niyeti salah salâh sivet Namaza girerken tekbirden başka hiçbir şey ne yapmazlardı? Telaffuz etmezler, söylemezlerdi diyor. Ve devamında da diyor ki İmam Suyuti, وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne sizin için?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 Eğer <gülüyor> diyor ki İmam gidene kadar bu vesveseyle uğraşır zar zor, zor imama yetişir fazileti kaçırıyor bakın imamla birlikte namaza girme faziletini. ni kıraat kıraatını dinleme faziletini kaçırıyor diyor ki İbnü'l-Cevzi mallazi ahdar <gülüyor> enniye onu diyor oraya getiren niyetten başkası niyetten başka şey nedir yani o adamı camiye getiren arkasına koyan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 karşınızdaki size bu şüpheyi getirecek olan adamın size nasıl ifade edeceğini anlayabilmeniz için. Diyor ki İmam Şafii. Ama namaz böyle değildir. Zira la tasfihhu illa bin nutuk. Namaz ancak nutuk ile, telaffuz etmekle, dille söylemekle olur. Sahih olur. Şimdi buradaki bu İmam Şafii'nin sözü her yere ne yapılabilir? Çekilebilir. Yani eğer kalbinde bir adamın hastalık varsa ve bidat ehlinde olan o hastalık önce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 bu, sağanak, bu şüphe sanağından nereye kaçacaksınız? İlim çatısı altına kaçacaksınız. Diyoruz ki evet var kardeşim İmam-ı Nevevi ki İmam Şafi'nin mezhebini en iyi bilen alimlerden onu kabullenen kabullenmeyen seven sevmeyen bütün ümmetin içinde Şafi mezhebi konusunda otorite olarak kabul edilmiş bir alim. Ne diyor İmam-ı Nevevi? Kal ashabuna,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 i̇bn Ebil İz, El-Hanefi de bunlardan bir tanesi. Diyor ki, dört meslebi imamı Laşşafi'iyyü ve la gayruhu biştiratü telaffuzu bin niyye Namaza, niyetin, namazın şartlarından olduğunu ya hatta gerekli olduğunu ne Şafii, İmam Şafii ne de dört meslebi imamı söylemiştir. Bunlardan hiçbiri böyle bir şey söylememiştir. Ve innemen niyetu mahalluhal kalbu bittifakiyyim Onların ittifakıyla niyetin yeri neresidir? kalptir. İlla enen illa en bazı müteahhirin İbn izliyor ki ama diyor bazı müteahhir onlardan sonra gelmiş. Müteahhir alimler evceb etleffuzu biha namaza niyeti niyet etmeyi telaffuz etmeyi dil ile söylemeyi vacip görmüşler. Ve harrucu vechen fi mezhebi Şafiiyî işte, diyorlar ki buna da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 Babı alıverdi. Bana bir şey diyor ki Bana bir şey söyleyebilir misin? Bana bir şey söyleyebilir misin? Bana bir şey söyleyebilir misin? Bana bir şey söyleyebilir misin? Bana bir şey Ekber derdi. Bana bir şey söyleyebilir misin? Bana bir şey söyleyebilir misin? Bana bir şey söyleyebilir misin?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 tekbir. Yani sahabe Aleyhisselatü vesselam'ın tüm hareketlerini pür dikkat takip ediyor. Nasıl yaptı? Yani bakıyorlar namazdan önce Aleyhisselatü vesselam'ın ne dudakları kıpır diyor, ne etrafına duyurarak söylediği bir şey var. Değil mi? Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh naklediyor bize. Diyor ki: "En-resul en sallallahu aleyhi ve sellem قال للمسيء صلاته" Gündemde Allah, öğle yemeği yemek için biraz daha fazla yemek yemek istiyorum. Bu biraz daha fazla yemek yemek istiyorum. Bu biraz daha fazla yemek yemek istiyorum. Bu biraz daha Bu biraz daha fazla yemek yemek istiyorum. Bu biraz daha fazla yemek yemek istiyorum. Bu Bu adama daha diyor ki Bu Namaza kalktığın zaman güzel abdest alın. ثُمَّ el kıble Sonra kıbleye yönel. Sonra فَكَبِّرْ Ne yap? Tekbir et. Allahu u Ekber de. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazını düzgün kılmayan bu adamın, bu sahabenin eksikliklerini düzeltirken ona Böyle bir şey yapmasını ne yapmıyor? Aleyhisselatü Vesselam söylemiyor. Yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma diyor ki, رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة ترفع يديه Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını tekbirle açtığını, namaza tekbirle girdiğini gördüm ve ellerini namaza girerken de ne yaptı diyor? يديه رفع ellerini kaldırdı. Bu meseleye değineceğiz.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 böyle yapıyor. Bakıyorsun namazda dudaklar oynamıyor da bu. Dili oynamıyor içeride. Böyle ne yapıyor? Zihninden geçiriyor. Buna kıraat Bu adam namaza girmedi. Bu adam namaza başlamadı. İmam-ı Nevi rahimehullah diyor ki: tu el israru bi't-tekbir." İmamın dışında, imamın dışında namaza tekbir getirirken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 Gizli tekbir getirmenin diyor en alt sınırı kendine duyurmasıdır. Dışarıda kamyon geçmişti. duymadı. O esnada duymadı. Esmese e gerek yok duymadı. diye. Dışarıda kamyon geçti. Yahut kulak problemi var, duymuyor. Sıkıntı var kulaklarında. Bunda bir problem yok. Ve yustahabbu anla yzid ala isma'i nefsihi. Kendine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 Kendisi ve yanındakini geçmeyecek. Neyi? Tekbir getirmesi. Namaza tekbir getirmesi. Ne yapmayacak? Getirmeyecek. Cumhur. elim ehlinin cumhurlu çoğulu bu söylediğimizi söylüyor. Bu görüşte. Kendi nefsine kendine duyuracaksın. Tekbiri. Malikiler ise Malikiler ise Sadece Sadece dilini hareket ettirmesini yeterli görüyorlar. Allah Sonuçta bir ses çıkıyor yani. İnsan ne kadar dilini hareket ettirip ses çıkarmamaya çalışsa, bununla uğraşsa bir ses çıkıyor. Ama malikilere göre fıkhen e, nedir? Dilini hareket ettirmesi e, yeterlidir. Ama cumhurun görüşü e, hilattan çıkma adına doğru olan, yani alınması gereken görüş odur.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 Uzaklattıklarımızda inşallah kifaya var. Önümüzdeki hafta bu giriş yaptığımız konudan kaldığımız yerden nasip Allah nasip ederse devam edelim. Subhanak Allahu bihamdik. <Sessizlik> İşhedu an la ilaha illa Ant. Astaghfirullahu tabulayk.